Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma abad. Bugün 15 Mayıs, Cuma 2009. Umdetül fıkıh derslerimizin 6. dersi Tevfik Allah'tan. E, sular kısmına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani e, sular kısmı hala bitmedi. Kitapta sular kısmındayız. E, Bilod fıkıh geniş olduğu için. <gülüyor> sular... Örümüz sularızın evimiz bitecek sular etecek değil mi ama biz baştan dedik Allah'ım dostun. Yani bir insan kendi e, işte kendini idare edecek kadar e, fıkıh mevzular öğrenmesi basit ne malda basit alır bir kitap okur. O yüzden e, e, yani böyle hemen hızlı gidip hermiyosu hiç iş, işlemenin gerek yok. Biz inşallah fıkıh niyetimizi başladık yavaş yavaş. Hemen hemen e, e, böyle Önemli bütün mevzuları böyle iş, tek tek iş, işleyeceğiz ve hilafa gireceğiz. Biz başta anlattık zaten evet. nasıl işleyeceğimizi. O yüzden e, istersen 5 sene olsun sular Öyle kısmı yok. yine okuyacağız. Sorun değil. Ama ki az, az da kaldı. Çok da fazla kalmadı sular kısmının yükmesini. Sonra necasetler kısmı gelecek vesaire tamam mı? İnşallah kaplar kısmı gelecek. İnşallah. Öyle bir şeydir yani. İnşallah kaplar kısmından sonra işte tuvalet adabı, ondan sonra tuvalet adabından sonra işte ne bileyim abdest... Abdestten sonra gusül, gusülden sonra hayız, hayızdan sonra nifas, teyemmüm sonra namaz kısmı vesaire tamam mı? Yani şu an taaret kısmındayız. Ne? Taaretin içinde ne? Sular kısmındayız. Tamam mı? Şimdi bir sürü örnekler verdik. Sular kısmını anlattık. Neler, ne zaman pis ulaşıyor. Bugünkü konumuz inşallah. <gülüyor> Hadesi kaldırmada kullanılan suyun hükmü. Hemen meseleyi tasavvur edilmesi babından anlatalım. Ne demek bu? Şimdi düşün ki bir tane Müslüman abdest alıyor ve abdest alırken azalarından o sular damlıyor. Tamam mı? Evet. dökülen su yani abdest alıyor. Abdest aldığı azalarından o damlayan dökülen sular bir yerde birikiyor. O suyun hükmü temiz midir, pis midir? Onunla abdest alır mı alınmaz mı? Necaset temizlenir mi temizlenmez mi? O suyun hükmü nedir? Evet. Mesele tesavvur edildi inşallah. Normal çeşmeden abdest alıyorsun veya bir kaptan abdest alıyorsun. Abdest alınca elini yüzünü yıkıyorsun. E yüzünü, elini yıkarken sular dökülmüyor mu yüzünden elinden vesaire. Dökülürken o suları, o dökülen suyun hükmü ne? Temiz midir, pis midir? Onunla tekrar abdest alınır mı? Ha şimdi şöyle tasavvur edilmesi zor o ayrı bir bak Yani zaten su damla damla her yere sıçrıyor. Nerede toplanacak o? Ondan bahsetmiyoruz. Orası doğru ama varsayalım ki toplandı. Çünkü biz hükmünü söylüyoruz. İlla mesele vuku bulmuş bulmamış o önemli değil. O su temiz mi değil mi? Anlatabiliyor muyum? O su temiz mi değil mi? Aksi halde illa toplanmasına gerek yok. Çünkü diyelim ki o su damladı birisine geldi. Birisinin elbisesine şimdi. Yüzünden ellerinden. O adamın elbisesini pis mi sayacak, temiz mi sayacak? Yine bak ne hilafın semeresi var yani. Tamam O yüzden anlatacağız. Ee, o zaman diyoruz ki bu mevzu ne? Hades'i kendisiyle kaldırdığın bir su. Ama dikkat edelim Erhan abi. Bak çok önemli. Abdest aldığın sudan kasıt hangi abdest? Hades'i kaldırdığın abdest. Yani diyorum ki sende hades yok. Abdesti yeniliyorsun. Bir hades yok sende. Evet. Abdestlisin ama diyelim ki abdesti tazeliyorsun. Evet. O suyu saymıyoruz. Onu, onu, onu ayrı bir tartışacağız. Onu da ayrı tartışmışlar. Evet. Sen şimdi abdestsizsin veya cünüpsün. Fark etmez. Abdestsizsin, cünüpsün. Abdestsizsin. Tutuyorsun o abdestini kaldırmak için. Yani hades, abdestsizlik haline ne denir? Hades. hades. Cünüp haline denir. Yine hades. hades. İşte bu hadesleri kaldırırken ki kullandığın hades. su. Hades. Tamam. Ama diyelim ki e, sen... E, Abdestin var. Tamam mı? Yine abdest almak istiyorsun. Bir hades ortadan kalkıyor mu o zaman? Kalkmıyor. Zaten hades yok sende. O suyu saymıyoruz. Onu ayrı bir tartışacağız. İkisini ayrılmış çünkü halinde. O zaman mevzuyu başa döndürüyoruz. Tasavvur edilmesi babından. Senin abdestin yok. Abdestin yok. Abdestlisin ve abdest alacaksın. Abdest alırken su kullanıyorsun ve o su azanı isabet eden o su. Aldığın o su. Tamam. Üzerlerinden Ne oluyor? Damlıyor gidiyor. İşte bu sunun hükmü ne? Tamam. Ama şuna da özellikle dikkat çekti Meran abi. Şu konumuzun dışındadır. Şu konumuzun dışında. Bir tane kap var. Kabın içinde su var. Sen o sudan abdest alacaksın. Şimdi elini batırdın ya o suyu abdest almak için. O elini batırdığın su kullanılmış su yerine geçmiyor. Bak ona ayırıyoruz. O konumuzun dışında. Kullanılmış su ne? Elini batırdın aldın Abdest mahalline sürdün işte el, yüz vesaire yıkama işte oradan düşen sular. Yoksa elini batırdığın için hani işte nasıl olsa elin o kaba girdi o zaman o kaptaki su kullanılmış hükmüne girdi o değil. Çünkü o kaptaki su daha abdest almadın o suyla. O eline avucunu aldın ya onunla daha abdest alacaksın sen. Yoksa o kap kullanılmış hükmüne girmiyor. Elinin girmesi ayrı onu abdest mahalline alıp sürüp abdest alman ayrı tamam. O yüzden bir kap var içinde su var elini batırdın abdest almak için o kabı saymıyoruz. O eline aldığın su var ya, işte o suyu kullandın ve oradan damlalar geldi, ondan bahsediyoruz. Buraya açıklayalım. Tamam mı? Tamam. Bunun hükmü ne? Alimler her zamanki gibi ne yapmışlar? Her zamanki gibi derken. Çok ittifak ettiği konular var ama. Bizim yine ehl sünnet alimlerimiz ne yapmışlar? Bu konuda ihtilaf etmişler. Bazı alimler ne diyor? Bu su pis. Tamam mı? Bu su pis. Yani ne demek? Sen abdest aldın ve azalarından su damladı. O damlayan sular bir yerde birikirse... Ve sen onunla abdest alamazsın. Elbiseni temizleyemezsin. O suyla hiçbir şey yapamazsın. O su pis hükmündedir. Tamam. İşte bunu kim söylüyor? Bu Ebu Hanife'den bir rivayet olarak zikrediliyor. Bunu mesela İbni Abidin zikreder. Tamam. İbni Abidin zikreder. Hanife Mesih'in. Sonra Ebu Yusuf'un Hanife hesabını. Ebu Yusuf'un Yusuf da görüşü budur. Muaffaka etmiştir necistir yani Ebu Hanife'ye. Necistir. Ha, necistir. Necistir. Tamam bu öyle bazı, bazılarına öyle demiş. Bazıları da demiştir ki Su tahurdur yani temizdir. Ve? Temizleyicidir. Evet, iyicidir, evet. Su, hep e, Suyu biz üçe ayırdık değil mi? Evet. Bir temiz olup temizlemeyen su, evet. temiz olup temizleyen su, bir Hayır, de pis su. Pis suyu örnek ver Arhan abi. Pis su mu? Evet. İçine idrar karışmış, i̇drar, rengini o, tadını işte. kokusunu veya evet. değiştirmiş. Evet. Yok lahm suyu değil mi? Yani lahm suyu üzerine belki temiz bir şey karışmış. Ya yani değil mi? Evet. Şimdi lahm suyu tamam pis şey karışır da lahm suyu e, şer'i bir ıslah olarak gelmez. Evet. Tamam pis suyu örnek verdiğimiz dediğimiz zaman nasıl örnek vereceğiz? Dizem ve... ki içine evet. şeriatın kabul ettiği pis bir şey karışmış ve bu karışan bu karışan pis şey Tadırın o suyun tadını, suyu. koksunu veya ya rengini. rengini. Ya tadını bir ya koksunu ya da rengini. Bu üç vasfından bir tanesini değiştirmiş. Pis su bu. Temiz suyu örnek ver. Allah'ın yarattığı indirdiği su. He. Yok. Temiz olup temizleyen suyu örnek ver. Tamam. Temiz tamam. olup temizleyen su. İşte bu asıl üzerine yaratılmış su. Çeşmeden su, bakkalı satılan sular. Evet. Tamam Deniz suyu, gökten inen su vesaire Bunlar temiz olup temizleyen su. Bir de ta, e, buna da ne suyu dedik? Tahu, bunun da ismi neydi? Tahur. Evet. O zaman bir necis su, nec pis su. Necis, pis. Evet. Yani içine pis bir şey karışmış. Evet. Üç vasfından birini değiştirmiş. Evet. İki, tahur su. Tahur. Tahur neydi? Temiz olup temizleyen su. Evet. Bu da işte yağmur suyu, deniz suyu, işte Parisi çeşme suyu vs. Üçüncü kısımda ne? Tahir. Bak tahur evet. değil, tahir. Evet. Tahir deney temiz olup Temizlemeyen su. su. Su temiz su ama gibi. temizlemiyor. Yani ne gibi? Diyelim ki bir tane Boğaz. su var. İçine boya attın, mürekkep attın veya çay attın. Bu çay ne yaptı? Temiz mi bu çay? Temiz. Evet. Suyu pisletir mi? Pisletirmez. Çay temiz çünkü. Ama su olmaktan çıkardığı için suyu, çaylı su olduğu için artık nefsen temizdir ama temizleyen değil. Yani onunla abdest alamazsın. Çay suyla, mürekkep suyla, boya suyla ee, limonlu suyla limonatayla vesaire bunlarla ne yapmazsın? Meyve suyuyla. Bunlarla ne yapmazsın? Aisli maisli ne yapmasan abdest alamazsın. Mesela, mesela tamam O zaman birinci kısım dedi ki abdest için kullanılan, hadesi ortadan kaldırmak için kullanılan su pistir. Bu Hanifilerin görüşü. Ve bazı ashabının görüşü. İkincisi de demiştir ki bu su tahurdur. Yani temizdir, temizleyicidir ama mekruhtır. Yani her ne kadar temiz olup temizleyici de olsa mekruhtur demişler. Ama... Bu mekruhtur diyenler abdest almada mekruhtur demişler. Dikkat et. Tekrar onunla abdest alamazsın. Taharetlenemezsin ama necaseti kaldırabilirsin demişler. O zaman ikinci görüş biraz karışık gibi gelebilir. Toparlayayım. İkinci görüş diyorlar ki su tahurdur. Yani temizdir, temizleyicidir ama mekruhtur. Ama mek, yani kullanılması mekruhtur. Ama bu kullanılması neyde mekruhtur? Yine kendisi gibi abdest alınmada mekruhtur. Yani ikinci kez yani başkasının gelip onunla abdest almasında mekruhtur. Taharet için mekruh dur. Yoksa necaseti ortadan kaldırmak için mekruh değildir. kaldırabilir demiş. Tamam. Bu da malikilerin görüşü. Malikiler diyor böyle. Tamam. Bir de bazı alimler diyor ki bu hayır diyorlar. Bu pis değildir. Temiz olup temizleyen de değildir. Yani tahur da değildir. Neydir demişler? Tahirdir demişler. Yani bu su temizdir. Ama temizleyici değildir. Yani tahirdir, mutahhir değildir. Temizdir, temizleyen, temizleyici Değildir demişler. Bunda işte Ebu Hanife'nin meşhur görüşüdür bu. O zaman ne diyoruz? burada demek ki iki, iki görüş var bu da Ebu Hanife'nin. İki görüş olarak naklediliyor ondan. Hanifilerin. Anladın? Mesela bunu El Mepsud kitapları vardır. Eee Hanifilerin. Dehşet bir kitap. İmam kitaptır Hanifilerde. Baskılarına göre değişir. Bazı baskılarda 20 cilt, 30 cilt. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hmm, çevrildi. Mesela Türkçeyle çevrildi biliyor musun? 40 cilt halinde falan yeni. Peki insanların haberi yok şu an meşhur olmaz Kırk cilt falan çevirdi Allah Allah'ım. Şu an Türkçe yeni. Kırk cilt miydi, otuz cilt miydi bir şey. Evet. 3. Ta tavsiye ederim kitabı inşallah. Ee, Ebu Hanife'den meşhur e, rivayettir. Me e, bu da Mevsud'da zikreder. Tamam. Sonra Şafi Mezheb'in görüşü de bu. Bizim mezhebimizin görüşü de bu. Hanber'in mezhebinin görüşü de bu hatta. Hatta Hanifeler'den Muhammed İbni, e, İbnül Hasan var. 10 görüşü bu. Yani Hanifiler bazı eshabı bu görüşü Tamam. Bunların delillerini, hepsi kendilerine göre sizi etmişler. Şimdi pis diyenlerin delili ne önce? Pis diyen kimdi? Hanifilerin bir görüşü ve Hanife eshabından e, kim demiştim? Ebu Yusuf'tu değil mi? Ebu Yusuf'un görüşü. Bunlar diyorlar ki pis. Neyi delil getiriyorlar? Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan bir tane hadis getiriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la يَبُلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَا اِدَّائِمْ ve yagtasil fihi min el cenabe Ebu Davud'ta bir hadis var. Ebu Hureyre'den geliyor hadis. Nebi sallallahu aleyhi diyor ki sizden birisi durgun suya işemesin. Yani idrarını yapmasın. Tamam Sizden birisi durgun suya işemesin, idrarını yapmasın. Ve la fihi minel Ve onda da ehe, Pardon, su bana. Diyor ki ee, şimdi La yabul ahadukum fil ma'eddaim. Sizden birisi durgun bir suda ne yapmasın? Yıkanmasın. Tamam. Ve evet. la yegtasil fihi minel cenabe. Ve durgun suda da cünüplükten ne yapmasın? Temizlenmesin. Şimdi işediğin durgun sudan bahsetmiyoruz bak. Anladın mı? Evet. Şimdi hadiste iki kısım var. Hadiste diyor ki, sizden birisi durgun suya işemesin. Yani burada diyelim ki bir su birikintisi var. Havuz olsun veya ne bileyim böyle işte bir e, küçük bir kuyu olsun vesaire. Durgun su var orada. Akar su değil yani. O suya ne yapmasın diye hadiste işemezsin. Bu aynı bir bab. Bir de diyor ki sizden herhangi birisi herhangi bir durgun suda da gusletmesin. Mesela bir havuz var. Onun havuzun içine girip de gusletmesin. Veya küçük bir kuyucuk var. gir Veya bir çukur var. İçinde su birikmiş temiz. Girip onun içinde yıkanmasın. Hadiste bu. Ne bu? Hadis Ebu Davut'ta. Şimdi peki istillal yönü neresi bunun? Şimdi nerede hadiste? Hani hadisin neresinde e, kullanılan su yani e, hadis için kullanılan suyun pis olduğuna dair istillal nerede? Zahiren baktığında var mı? Sö mesela bir düşün yani hadisin lafsından. Ne çıkarabilirsin? Şimdi bunlar, bunlar diyorlar ki ama. bu hadis he. şimdi biz ne dedik? Bu birinci görüş ne diyor? Vücudu bir insan gusül, bir suyla gusül ederse veya abdest alırsa O guslettiği su, bedeninden düşen o sular veya abdest alırken o abdest ağzalarından düşen o su pistir diyorlar. tamam Ve bu hadisi delil getiriyorlar. Hadiste diyor ki sizden birisi durgun suya işemesin. Konumuz işemekle alakalı değil. Hadisin bu kısmını geç. Bir de hadisin ikinci yarısında diyor ki sizden birisi de durgun bir suda ne yapmasın? Hadis, guslet. e, gusletmesin. Evet. Cenab-ı cünüplükten gusletmesin. Evet. Dikkat et cünüplükten gusletmesin. Peki bu e, bu hadisin neresinde var suyun pislendiğine dair? Tamam hadiste demi, diyor e, e, durgun suda gusletmesin ama pis olduğu nerede çıkıyor? Yani durgun suda gusletmesin, nehyetmesi, niye pis olmasını gerektirsin ki? Nereden çıkıyor bu hüküm? Bak şuradan çıkalıyor çıkarıyorlar. Diyorlar ki hadiste, hadis iki kısım. Hadiste iki önemli noktadan maaş Birincisi, durgun suya işenmemesi. ikincisi durgun suda gusledilmemesi. Peki, durgun suda işenmemesi nehyeniliyor mu? Nehyen oluyor. Durgun su işenmemesi nehyen oluyor mu? E, Olunuyor. Diyorlar ki burada durgun suya, durgun suda yıkanma nehyi neyle gelmiştir? İşeme nehyinin yanında zikredilmiştir diyor. Bak şimdi. İşeme, i̇şemeden nehyi olunuyor mu? Nehyi olunuyor. Peki suya işemek kirletir mi suyu? Aslen kirletir değil mi? Peki. Diyorlar ki işte burada durgun suda yıkanma nehyi bir nehyin yanında zikredilmiştir. İşeme nehyinin yanında zikredilmiştir. O zaman madem ki ikisi aynı siyakta zikredilmiş, o zaman idrar suyu kirlettiğine göre diyorlar, gusül de kirletir. Çünkü neden? Gusül olayı idrardan ayrı bir bap ama nehi, nehi noktasında aynı cümlede zikrettiği için Allah Resulü ikisi birbirinin hükmünü alır diyorlar. Madem ki idrar suyu kirletti madem ki idrar demek ki yıkanmak da suyu kirletiyor ki ikisini aynı cümlede zikretti. Anladık mı istilal noktasını? Ancak cumhu ulema buna iki yönlü cevap vermişler bunların bu istidirlerini. Diyorlar ki sizin bu istidirlerlerinize biz iki yönünü cevap veririz. Birincisi, öncelikle hadis zayıf. Bu hadis zayıf. Bu Sünenül Kübra'da İmam Beyhakim'de görüşüdür. Tamam mı? Hadisin zayıf olduğu yönde Hatta İmam Neve diyor ki, Ebu Davut'ta bu şekilde geliyor ya. Evet. Diyor ki Ebus Davut'ta bu şekilde gelmiştir. İşte Muhammed İbni A A A Acilan rivayetindendir diyor bu. İşte o da babasından rivayet ediyor. Ondan sonra Ebu Hüreyre'den rivayet ediyor. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den vesaire. Diğerhi meme ancak buharî, Müslim sahihlerine baktığımızda hadis şu şekilde geliyor. Diyor ki: "Lâ yabûlenne ehadukum fî'l-mâ'i dâimi, summe yaqtasilu minhu." Sizden birisi durgun suya işemesin, sonra o sudan gelip de gusül diyor. Yani sonra başkası gelir o sudan gusüler, bak. Bu hadisle ilk hadis arasındaki fark çok olacak, değil mi? Bu hadiste ne diyor? Sizden birisi durgun suya işemesin. Bu karim üstündeki bu hadiste. Sonra gelir ondan ihtimalle ne olur? Gusle der. Evet. Ama bu hadiste ne? Sizden birisi işemesin o ayrı bir bab. Bir de durgun suda gusletmesin o da ayrı bir bab. E, yani neyin yanında zikretmiş gibi. He. O yüzden e, e, burada asıl hadis bu ikinci şekilde gelen sahih nokta. Sahih gelen hadis bu ikinci şekilde geldiği şekli iledir. Tamam mı? Evet. He. Hatta Müslim'in rivayetinde de şöyle bir rivayet var diyor ki: "Lâ yâ'tasıl ehadukum fil mâid Sizden birisi ne yapmasın? Durgun suda gusletmesin ve o cünüp cünüp olduğu halde." Bak, burada peki ne yok? Burada da eşiyip işeme olayı yok. yok. Yani o yüzden bunların dediği gibi gusülle nehi, yani gusülle durgun suda gusletmekle durgun suda işemek tek bir cümle cümle şeklinde hiçbir zaman gelmemiş. Tamam mı? Hatta Ebu soruyorlar ki nasıl yapacak peki bu adam? Diyorlar ki işte e, yani bu eğer adam e, durgun sudan girip gusletmeyecekse ne yapacak diyor Ebu Hureyre. O da diyor ki avuçla alır öyle gusleder vesaire tamam Böyle alarak içine girerek de alarak böyle gusleder diyor. Hatta şu lafzu kullanıyor. E, yetenavüle tenavülen falan tamam mı? Böyle alarak yani. O zaman diyoruz ki bu iki rivayet yani bu son hani Müslim'deki ve Bukhari Müslim'deki. Şimdi iki rivayet istekledik hem Müslüm'de, hem de Bukhari Müslim'de. Birisi mutlaka konu aleyh birisi Müslim teferrüt etmiş. Bu, e, bu iki rivayet Ebu Davud rivayetine muhalif rivayettir. Hatta Beyhaki diyor ki hafızların Ebu Hureyre ashabından rivayetleri Bukhari Müslim'deki rivayetlerdir diyor. Ebu Davud'daki rivayetler değil. Bunu El, El Mecmu'da söyler mesela İmam Nebbi. El Mecmu eserinde. Biz El, El Mecmu'dan bahsetmiştik. Demiştik ki onu tamamlamadan vefat etti İmam Nebbi. Eğer onu tamamlasaydı bazı halimler diyor ki ümmete imam olurdu o kitap. Tamam mı? Bu birinci cevap. hadisin zayıf olma noktası. Şimdi bak hadislerde var durgun suda gusletilmemesi o ayrı. Yine hadislerde var e, durgun suya işenip de o sudan abdest alınmaması o ayrı. Ama şu, şu şekilde yok bunların dediği gibi. İşte hadiste diyor ki durgun suya işemeyin bir taraf ayrı. Sonra ikinci kısımda da diyor ki sizden birisi durgun suda gusletmesin ikisi aynı cümlede zikredilmiş. O yüzden birbirinin hükmünü alıyor. Bu şekilde gelmemiş cümlede. Tamam mı? Yoksa ayrı ayrı hüküm olarak gelmiş. Durgun suda gusletilmesin, durgun suya işenmesin. Tamam mı? Onda bir sorun yok. Şimdi ikinci cevap ne bunlara? Diyoruz ki hadi diyelim ki hadis sahih dediğinize göre. Hadis sahih bile olsa yine istilal yönü, yönünde bir zayıflık var. Nedir o istilal yönü? Şimdi diyorlar, diyoruz ki nehide iştirak etmeleri. Tamam mı? Hükümde iştirak etmelerini gerektirmez. ya yani şimdi onlar diyorlar ki hadiste ne diyor? Sizden birisi e, durgun suya idrarını yapmasın. Sonra ve sizden birisi de durgun suda yıkanmasın. Değil mi? Şimdi burada iki tane nehi var. Nehi, e, e, nehin ilk kısmı ne? Suyu pisletiyor idrar. O zaman diyorlar ki İkinci nehi de neyi gusletme demek ki gusletmek de kirletiyor. Biz de diyoruz ki hayır gusledilmenin nefy edilmesi ve idrar edilmenin nefy edilmesi ikisinin e, aynı cümlede zikredilmesi ikisinin de pis olma hükmünü almasını gerektirmez. Tamam mı? Mesela şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Abi Enam suresi 141. ayeti bir zahmet açar mısın? Sen açana kadar ben söyleyeyim. Allah Kur sen aç. Çünkü sen başından sonuna kadar oku ki anlayasınız. Allah Kur'an'da buyuruyor ki: "Kulumin semerihi iza esmara ve atu hakkahu yawm hasade." Yani işte e, işte meyve verdiği zaman, işte ürün verdiği zaman yiyin diyor. Yemeye başlayın Allah ze ve celle. Sonra onları topladığınız o ürünleri topladığınız günde de o ürünün hakkını verin, zekatını verin diyor. Evet. Bak şimdi. Ne alaka gelecek? Oku bir ayeti baştan sona. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit turbaları, ekinleri birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan odur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Şimdi bak şimdi. Güzel. Şimdi. Erhan abi çok ince bir sizler noktası var. Şimdi bunlar dedi ki Hadiste iki tane nehi var. Birincisi Neyi Durgun suya işemek. Evet. İkinci nehi ney? Durgun suda gusletmek. Evet. Diyorlar ki ikisi de nehi. Madem ki ikisi de nehi o zaman ilk nehi'nin sonucuna bakalım. İlk nehi'nin sonucu neydi? Durgun suya işemek suyu kirletir değil mi? O zaman diyor ki ikinci nehi de o zaman suyu kirletmiş olur diyorlar. Hükümde birleşir. Biz de diyoruz ki hayır. Eğer bir ayette iki emir veya iki nehi varsa illa hükme şerif sonucunun aynı olacak diye bir kaydı yok. Hükme sonuçta aynı hükme varacak diye bir kaydı yok. Evet. Herkes kendine göre mustakil hükmünü alır. Evet. Tamam? Mı? Şimdi mesela buna örnek bu ayet. Şimdi Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Oraya oku bir daha. O hani e, hakkını verin olayı var ya. Oku. Yok o e, e, hani e, ürünü verdiği zaman yiyin ondan. Oraya oku. He. Her, her biri meyve verdiği zaman Heh. meyvesinden yiyin. Dur. Her biri meyve verdiği zaman ne? Senin bir tane bahçen var. Ürün veriyor bu. Ürün verdiği zaman ne ne diyor Allah Azze ve Celle? Ürün vermeye başladığı zaman. Meyvesinden yiyin. Sonra bak yine emir mi? Meyvesinden yiyin emir mi? Emir. Evet. O zaman Allah diyor ki bizim bahçemiz. Bize meyve verdiği zaman biz o meyveyi yemek zorundayız. Yemesek harama gireriz. Şimdi bak değil mi? Bu çıkıyor ortaya. Evet. Oku. Devşirilip toplandığı günde hakkının zekat ve sadafesini verin. Bak şimdi o zaman ayette iki emir var. Birincisi senin bahçen meyve verdiği zaman ne yapacaksın? O me o meyveyi yiyeceksin. Bu emir. kulu emri. Kur'an'da ne diyor? Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman e ne yapın? Emrini yerine getirin. Ya değil mi? Allah yani. bir şey emrettiği zaman yiyeceğiz. Hayır. Resul ne verdiyse alın. Neden nasıl hareket yasak olun. Resul emrederse emir vaciptir. Allah emrederse ey, Allah emri vaciptir. Atey Allah va atıyor Resul. Allahu vesselam ne itaat etti? Şimdi Allah bize emretti. Ne emretti? Meyveleri yememizi. Meyve yememizi emretti. Bu birinci emir ayette. İkinci emir ne? Meyve verdiği zaman hakkını vermemiz. Yani zekatını, zekatını vermemiz. Var. O zaman iki tane emir. Birincisi meyve verdiği zaman bahçe yiyeceksin. İkincisi zekatını vereceksin. Şimdi ikinci kısma bak şimdi. Zekatını verme olayı. Zekatı vermek farz mı? Zekat farz. Farz. Neden? Farz. Bu ayete göre, sadece bu ayet, zaten diğer naslarda açık ortada da, sadece bu ayete göre de baksan farz mı? Farz. Çünkü ne? Emrediyor Allah. Allah'ın emri nedir? Yerine. Peki, bir insan bu zekatını da verecek ya. Hani artık e, e, topladığı ürüne göre hesaplayacak, verecek. Tamam mı? Bu zekatını verecek ya. Bu adama Allah bir şey daha emrediyor. Ne o? Yemesi. Peki yemesi farz mı bu adamın? O meyveden. Bahçesindeki bir şey kiraz vermiş, şunu vermiş, bunu vermiş. Mesela, örnek. Farz mı bu adamın yemesi? İcma ulema. Bütün bidat ehli ehl sünnet. icmaen en. Bin dört isimdir kimse mukalevet etmemiş buna. İcma. Farz değil adamın yemesi. Mübahtır. İster yer ister yemez portakalından. Tamam Bunda bir sorun yok. 2 bir insanın ürününün bahçesinden yemesi için, e, şey, e, e, fıkıhta bir kayda var ona girmeyeceğim. O uzar. Yeri geldiğinde. Fıkıhta çok net bir kayda var. O kaydaya göre de zaten buradaki emir yani oradan yiğin emri aslında mübah olan yani ee, şey emri değil yani. Farz olan emir değil tamam mı? Mesela ne gibi? E, ey iman edenler Cuma günü namaza koştuğunuz zaman evet. şey Cuma günü nida okunduğu zaman ne yapın? Allah'ın emrine icap edin Allah'ın zikrine koşun değil mi? Sonra yeryüzüne dağılın ney? Allah'ın rızkını arayın. Peki sen cumadan sonra çalışmak mecburiyetinde misin? Ama Allah emrediyor diyor rızkını arayın. Ne yapacağız? Ha o zaman burada fıkıh kaydeleri girin. Fıkıh okumadığın zaman kayda girmediği zaman mezhep imamlarının kitaplarını okumadığın zaman mezhep kitabı okumadığın zaman her yerde toslarsın. Her yerde toslamadığın hiçbir kayda yok. O zaman bu ayete göre yeryüzüne dağılıp rızkımızı aramamız zorunda. Çok var böyle yüzlerce ayet getirirsin. O yüzden biz diyoruz ki bir insan fıkıh okuyacağı zaman ne yapacak? Mezhep imamın İmamlarının, mezhep ashabının fıkhını okuyacak ki anlasın mevzuları. Ha, yani okunmadan anlamaz mı? Anlanmaz mı fıkı Anlanır. Ama bir sürü engebe olur senin. Bir, kafanı çok vurursun sağa sola. Bazı alimlerin dediği gibi bu bir. İki, çok beş senede öğreneceğini 20 senede öğrenirsin. Çok uzun müddetler harcasın kendini ancak bir şeyler öğrenebilmek için. Üç, birçok mevzunun içinden çıkamazsın. 4 fıkıhtaki bütün Mevzun 3-5 mesele üzerinde döner. Bak mesela, e, ba, mesela bazı insanlara bak e, 3-4 tane mesele üzerinde hep konuşurlar tarih boyunca. Bak, adam e, e, ilme başlıyor mesela 20 yaşında, ölüyor 60 yaşında. Fıkıh meseleleri 3-5 meseleden ibaret. Örene kadar hep o konuşuluyor. Başka yok. Neden? E, aşamaz. Kendini aşamaz. Tamam Şey yapamaz. E, ilerleyemez. O yüzden diyoruz ki fıkıh usulü, fıkıh kaydeleri, mezheplerin kitapları, imamları bunlar bize ne yapmış? Kayda vermiş. O yüzden biz diyoruz ki fıkıh öğrenmek için bir mezhebin usulüne tabi olursun. Bakın bu lafızdan ne anlıyorlar? Muteassip olursun. Bir mezhebi taklit ediyorsun. Böyle bir şey yok. Tamam mı? İlim talebesi bir mezhebin usulüne taki usulünü takip eder. Fıkıh usulü okur. Bu bir, herhangi bir mezhebin yazdığı... <gülüyor> usulü okur ve usul okurken de onların bu usulleri Ne? Fıkıh kitaplarında nasıl kullanmışlar? Öyle. Hani mesela sen diyelim ki kickboksa gittin. Karateye gittin. Hoca sana öğreniyor. Birisi sana yumruk vurursa anlatıyor şimdi. E, te e, teorik olarak anlatıyor. İşte yumruk hattı eğildim. Böyle. Sen bunu uygulamadığın zaman bunu uygulamadığın zaman ne kadar başarılı olabilirsin? Senin karşına bir tane daha talebe koyacak. Tamam mı? Sana bir tane eldiven, ona bir tane eldiven. <gülüyor> tamam mı? Ha, bunun gibi. Ha, e, pratik yap ki sana öğrettiklerini tatbik edebilirsin. Değil mi? Doğru mu? Fıkıh usulü de böyle. Mezhepler sana fıkı usulü fıkı usulü okumak bir kere şart değil mi? Bütün alimler buna bunu şart koşmuş. Neden şart? Bir kere bunu ilk nereden başlamış bu? İlk bunu nereden başlamış bu? Tehlif adı altında selefimizden başlamış. Başlarında ilk İslam'da fıkı usulü yazan kim? İmam Şafii. Bak, şerefimiz din menhecidir bu. Başlamış. Ondan sonra bütün alimler o menheci takip etmiş. Kimse muhalefet etmemiş. Ve herkes fıkı usulü okumaya başlamış ve Ne yapmışlar? Fıkıh usulü okumaya başlamışlar ve ne? Telif etmeye başlamışlar tarih boyunca. Ve alemler fıkıh usulünü şart koşmuşlar. Hatta münazele etmişler. Bir kişi önce fıkıh mı okuması lazım yoksa fıkıh usulü mü? O kadar önemli. Bunu İbn-i Husaymin bile tartışmış bak. O kadar önem veriyorlar ki İbni, itilaf etmişler o ayrı. İbn-i Husaymin mesela tartışmış bir kişi önce fıkıh mı okuyacak yoksa fıkıh usulü mü? Yani ne kadar önemli ki bak İbn-i Husaymin bile tartışmış. E peki diyelim ki fıkıh usulü okuyacağız. Güzel. Bunda anlaştık değil mi? Demek ki İmam Şavi'den sonra bütün selef icma etmiş ki fıkıh usulü okumak lazım fıkıh anlamak için. Bütün selef icma etmiş demek. Yani bir selef dönemi gelmiş ve onu da icma etmişler. Neyi? Fıkıh usulü okuyacaksın. Peki hangi usulü okuyacaksın? Bin dört bugüne kadar mezhebe tabi olmayan hangi alim bir tane fıkıh usulü yokmuş? E, fıkıh usulü yazmış. Yok. Hangisini okursan oku. Hangi fıkıh usulünü okursan oku. Mutlaka yazarı ne onun? İster kaynak ister muasır. Yazarı ne onun? Ya bir mesele tabi ya da bir meselevin usulünü okuyarak onu o fıkı okumuş. O yüzden biz bir mesebe bağlı ol olman lazımdan kastımız şu. Eğer sen fıkıh okumak istiyorsan, fıkıh talebesi olmak istiyorsan, öğrencisi olmak istiyorsan ne yapacaksın? Fıkıh öğrencisi olmak istiyorsan ne yapacaksın? Bir mesebin usulünü okuyacaksın. Yani fıkıh usulünden başlayacaksın. Tamam? Fıkıhta öğrenirken, fıkıhta öğrenirken, bir mezhebin mutlaka fıkhını okuyacaksın. Bir kere baştan sona, tarihten başlayacaksın işte, ee, giyime kadar vesaire. Tutacaksın, ne yapacaksın? Eee, fıkıh okuyacaksın bir mezhebin. Eğer ilerleme koşullarında iyi bir talebe olmak istiyorsan. Aksi halde fakir olamazsın. Çok nadirdir fakir olmanın. Delil ne? Tecrübe ortada. 1004 seneden bugüne kadar mezhep usulünü okumayıp da fakir olan kaç kişi gösterirsin bana? İki tane üç kişi. İki tane üç kişi. Ve bu iki üç kişiyle de demiş, e, bu iki üç kişiden de şunu diyenler olmuş biliyor musun? Ben çok düştüm kalktım. Çok düştüm kalktım. Çok ezildim. ya yani Baktığın zaman tarihte iki kişi ve üç kişi fakir çıkmış bir mezhebe tarih. İki kişi, üç kişi. Bak fazla değil ha. İki kişi ve üç kişi. Ve bunlar da Tavsiye etmemiş ve bu 2-3 kişi de hiçbir zaman diğerleri gibi fakih olamamışlar. O yüzden vakıaya baktığımız zaman diyoruz ki bize mezhep döneminden bugüne kadar bir tane fakih gösterin, koyun ortaya. Bu bir mezhebe usulünü okumamış, mezhep kitaplarının, fıkıh kitaplarını okumamış bir tane alimi. Bak, usulünü çıkar, kitaba dön, kitaba dön, kitap olarak... Fıkıh kitabı okumadan bin dört senedir alim olan hiç yok. O iki kişi, üç kişi de dahil. Çünkü onlar bile olurken Mesih İmamları'nın kitaplarını okumuşlar. Sadece bir usule tabi olmamışlardır belki o ayrı. Ama baktığın zaman vakıada fakih yok ya düşünebiliyor musun? Ya şöyle bir tasavvur edebiliyor musun? Fakih yok ya. Bir İmam Şefkani'ye örnek verebilirsin mesela. O o da nasıl fakih olmuş İmam Şafi? Şey İmam Şefkani. Mesih İmamları'nın kitaplarını okuyarak. Delil, Nevi bak 4 mezhebin fıkhından bahseder hep tamam mı? Onlar, onlarla yetiştirmiş kendini. Ha, sadece bir mezhebe tabi olma demiş. Onda da ki kastı ney? Mutaasıb olma. Ama bütün alimler onu reddetmiştir. Ne manada? Hiçbir alim temezhub edilmeyi reddetmemiştir. Karşı çıkmamıştır. Hiçbir alim, i̇mam Şefkani dönemine kadar diyorum. Hiçbir alim, bin sene boyunca belki düşün ya. Hiçbir alim bir mezhebin usulünü tabi, usulüne tabi olmayı reddetmemiştir. Hem de selef alimlerimizden bahsediyorum ve bidat ehlinden de bahsediyorum. Bak düşün. Reddetmemiştir bilakis teşvik etmişlerdir. Çünkü e, fıkıh öğrenmek istiyorsanız usul okuyun demişler. Usul okuduğun zaman da nasıl usulü ta tatbik edeceksin? Hani dedik ki karatı öğreneceğim bir de tatbik edeceksin. Bu usulü okuyacağım ve bu mezhep imamları fıkıh kitaplarında bu usulleri nasıl, usul fıkıhtaki bu kaideleri nasıl tatbik etmişler onları işleyeceksin ki anlayasın diye. Tamam mı? Yoksa bizim mezhepten kastımız bu. Bir usul okuyalım ki fıkıhı anlayalım. Yoksa anladığımızı zannederiz. Tamam Ve hayat boyunca da e, konuştuğumuz meseleler 3-5 meseleye geçmez yani. Anladın mı? Evet. O zaman e, o ayeti bir daha oku inşallah abi. Başlar mı? Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri ürünleri çeşit çeşit hurmaları ekinleri birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan odur. Hı. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirildi toplandığı günde hakkını ha. zekat vesairesini verin. Şimdi meyvesinden yiyin. Toplandığı zaman da ne? Hakkını. Verin. Hakkını verin. Hakkını vermek aynı yani zekatını vermek. Zekatını vermek ne? Farz. Şimdi burada ürünün ürünü yemek. Emri hangi emriyle yan yana zikredilmiş? Yeyin emriyle. Yeyin emriyle. Şimdi biz bunlara soruyoruz. Hani bunlar dedi ya işeme emriyle şey işemeden e, nehyolunma ile yıkanma nehyolunma aynı e, cümlede zikredildiği için aynı hükmü almışlar. Peki biz diyoruz ki o zaman bu ayete de aynı hükmü verin. O zaman bir insan bahçesinden yemek yici, e, bahçesi ürün verdiği zaman onu yemek farz adama. Yemek zorunda. Bunu diyor musun? Bunu diyemezler şimdi. Kimse diyemez bunu. Tamam mı? Evet. Kimse diyemez. Ama bak diyeceğiz ki sizin kaidenize göre bu yemek de farz olması lazım. Çünkü ikisi de aynı cümlede zikredilmiş. Bak evet. ne diyor? E, diyor ki Ürün evet. verdiği zaman meyvesinden yiyin, emir. Evet. Toplandığı günde zekatını verin. Zekatı vermek farz. O zaman yemek de mi farz aynı cümlede zikredildiği için? Yok. Demek ki aynı siyakta zikredilmesi, eğer cihetler ayrıysa hükümde bir olmasını gerektirmiyor. Evet. Tamam. Buraya anladık mı? Heh. Evet. He, her emir bu ifade etmez. Tamam Karineleri vardır fukusunda. Mesela, şimdi bir, bir örnek vereyim e, kaydı. Mesela, diyelim ki bir şey vacip, şey bir şey e, mübah. Yani yapıp yapmamakta serbestsin bir şey. Tamam mı? Sonra bir emir geldi. Bir şey için. Tamam mı? Bir emir geldi. Bu fıkıh üslede kaydedir. Bak tekrarlıyorum. Bir şey mübah kılınıyor din tarafından. Yani serbestsin. ister yap ister yapma. Tamam mı? Şimdi benim bakkaldan çikolata alıp yemem gibi. ister şimdi yerim ister yemem. Allah emretmemiş ya ye veya yeme diye. Tamam mı? Mübah. Ha. ha açlıktan ölüp ölmem o ayrı. Tamam mı? İşte o yüzden İslam'da bir şey mübah kılınmışsa. Yani mübahsa. Tamam mı? Yani yap, yapılmamız serbestse sonra bir emir gelmişse sonra o emirden sonra o emirin sonucu yani o emirin oluşumu bittikten sonra tekrar aynı şeyi zikredilirse o zaman o emir emir olmaktan çıkar mı Bahlar döner bu fıkırta kaydı. Yani ne gibi mesela Allah Kur'an'da e, mesela cumadan önce alışveriş yapmak neydi? Yani cumadan önce rızkı aramak neydi? Farz mı? Mübah. Evet. Cuma'dan önce değil mi? Mübah. İstersen o gün işe çıkmayabilirsin. Evet. Haftada o gün kendine tatil ayıramaz mısın? Cuma'dan önce ayırırsın. Evet. Cuma'dan önce ta hatta Selef'in e, şeyindendir bu. Menhecindendir ya. Cuma günü işten tamamıyla teferruh ederler. Çoğu ilim adamı. Hatta dersleri bile vermezlermiş Selef'ten bazı kısımlar. Ders bile vermezler. Ki Suud'da da uygulanıyor yani. Cuma'dan önce hiç ders vermezler falan. Değil mi? Erkenden Cuma'ya gitmek için falan tamam mı? Biliyorsun yani ne kadar fazilet. Kim diyor birinci saatte gelirse deve kurban etmiş vesaire. hadisleri biliyoruz vesaire. Şimdi, Cuma'dan önce neyi Bu fıkıhtaki kaydayı vermek için anlatıyorum, örnek veriyorum. Cuma'dan önce alışveriş yapmak, Allah'ın rızkını aramak ney? Mübah. Mübah. Peki, bir emir geldi. Nedir o? Cuma günü, nida Kesinlikle. olduğu zaman koşman. Evet. Sonra, şimdi nida bitti, Umam, imam hutbeyi verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. O, o oluşum bitti mi Cuma oluşumu? Bitti, Emri bitti. Olsun. Sonra yeni bir emir geldi. Doğru. Bak şimdi, yeni emir ney? Rızkını ara. Şimdi o yüzden diyorlar ki emrin sonrasıyla öncesine bakarız. Bu Cuma'dan önce, Cuma'dan önceki çalışma rızkı, şey rız, rızık olayı, rızık arama olayı neydi? Mübah. O zaman Cuma'dan sonra emir varsa yine Cuma'dan önceye döner. Emirden önceye döner. Bu fıkıta kaybı. Bir sürü örnek var Kur'an'dan ve sünnetten böyle. Bir sürü. Tamam. Bir sürü örnek var baş yani yine mi mübahlığa döner. Bu fıkıhta kaydı tamam mı? Mesela işte böyle kaydeleri çözmediği zaman birçok mesele sana eşikar olabilir. Tamam mı? Yani Allah ve Resulü yüzlerce ayet örnek verebilirsin. Yüzlerce hadis örnek verebilirsin. Allah ve Resulü emrediyor. Tamam mı? Ama o emir farz olan emir değil. Müstahap olan emir. Bu da karinelerle anlaşılır ancak. Tamam mı? Başka bir nasla anlaşılır. Fıkıh uslinden böyle çıkarılmış kaydelerle anlaşılır. Tamam mı? Kur'an'dan sünnetten istilal edilerek. Anladık burayı? O zaman diyoruz ki demek ki Bu hadis sahih bile olsa sizin dediğinize ne? Delalet etmez. İkinci delil. Bunlar bir delil daha getiriyorlar. İşte Ebu Ümame'den geliyor hadis. İşte o diyor ki işte Amr ibn-i e, Amr ibn-i Abes'te Abes'te Sülemi var. Diyor ki hadiste sizden biri bu Müslim'de hadis işte Abdeste yaklaşır da işte mazmaza ederse, sonra istişaak ederse, sonra suyun süm sümkürüse vesaire, sonra yüzünün, ağzının ve burnunun hataları dökülür falan hadisleri var ya. Evet. Hani işte sen abdest aldı çataların dökülüyormuş şimdi ki uzun hadis var ya. Evet. Onu zikrediyorlar tamam mı? Eee hadis baştan sona söylemeye gerek yok. Maruf. İşte yüzün arkı yüzünden dökülür, ağza işte kolundan, kolundan dökülür vesaire anlatıyor sonuna kadar. O zaman ne diyorlar ki? Hadise baktığımızda sizden birisi şey yaptığı zaman abdeste yaklaşırsa ve abdest ağzalarını yıkarsa oradan neler dökülürmüş? Hatalar dökülür diyor değil mi? Hatalar döküyor. Peki ne gibi istidalleri var buradan bu hadisten? Diyorlar ki işte bu hadis abdest için kullanılan o suyun pis olduğuna delalet eder. Yani abdesti kullandıktan sonra o su artık pis olduğuna delalet eder bu hadis. Neden? Çünkü diyorlar ki bu hatalar nedir? Necasettir. Hatalar diyor pistir tamam mı? Hata pisliktir diyorlar. Bu necaset ile bitişen su da fil, pislenmiş olur diyor. Hatalar pis değil mi? Pis. Hatalar dökülür ve bu su da e, neye e, bitişti? Hatalara bitişti. O şey değil mi? Zahir. Manevi hata değil mi diyorsun? Değil mi? İşte zaten öyle cevap vereceğiz de. Şimdi onlar getiriyorlar bunu <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> ha, diyorlar ki bu hata necaset bu hatalar pistir. Hatalar pis, hata bir, hata bir pisliktir. Günah bir pisliktir. Günah pislik olduğu için, bu su da günahla ve pislikle bitiştiği için diyor, o zaman o su da <gülüyor> kirlenmiş olur. tamam. Mı? Ancak cevap veriyoruz bunlara birçok yönden. Diyoruz ki bir kere, günahlar hissi bir şey değil ki suya karıştığında tesir etsin. Hissi bir şey değil. Biz ne kayda getirdik? El-hukmu yedûru ma'a illetihî, vücûden ve ademen, yani bir hükme bakarız. Onda illet varsa o zaman hükme alır. Yoksa yoktur. Ha şimdi al hani o hatayı göster. O pisliği göstersin içinde. Ha <gülüyor> nerede pislik? Kokusu, Kokusu mu rengi değişti? Rengi, rengi, rengi mi değişti? Tadı mı değişti? Nerede bu pislik? <gülüyor> El hukumu yeduruma illetihi wucuden ve ademen. İllet varsa hüküm vardır. illet yoksa hüküm, hüküm yok. İllet mi? ne? Pislik illeti. O zaman o illeti göstereceksin ki biz de pis verelim. Hani o illet yok ki ortada. Hani gözle görülür değil, elle tutulur değil, koklanır değil, rengi yok, bir şey yok. O zaman diyoruz ki, bu günahlar hissi pisliktir, necasettir. Şey, ee, manevi necasettir. Hissi necaset değil ki suyu pistesin. Tamam mı? İki, biz bunlara diyoruz ki, siz, siz bunlara <gülüyor> pis necaset... <gülüyor> Alin nasıl? Falan. Acayip mülakaş ediyorlar. Şey diyor ki mesela bizim mezhep, şarif mezhep falan onlara cevap verirken diyorlar ki, ya şimdi kul, günah işlediği zaman... Sen kula diyor musun ki, bu günah işlediği, bu pistir. <gülüyor> bu kul cool pistir günah işliyor. Yani hissi pistir. İşte sen bir fasının elini tuttuğun zaman elini sıktığın zaman elini yıkamak zorundasın. Neden? Çünkü bu fasık. <gülüyor> <gülüyor> Bu fasık günah işliyor. <gülüyor> tamam mı? E, günah işlediği için fasıkta pis oldu. Hissi pis. Sen de onunla tokalaştığın zaman elin pislendi, elini yıka. Bunu diyor musun? Tek, Demiyorsun. Tek, tek bir crenin bir avukatı varmış. Ya. Ben görmedim. Gerçi adam eldiven diyor. <gülüyor> <yana yana> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müşrik buna necis, müşrikler necis dedi. Bunlar neyse manevi fislik. Tamam mı? <gülüyor> o yüzden diyoruz ki eğer buradaki hata günahtan maksat, hissi olsa o zaman fasıklar yanında yandı. <gülüyor> fasıklar namaz da kılamaz o zaman. Çünkü evet. namaz kılanın ne yapması lazım? Temizlenmesi e temizlenmesi lazım adamın. Tamam mı? E diyelim ki adam abdest aldı temizlendi. Sonra bir günah işledi bu adamla maskılamadı. Üzerinde necaset var çünkü adamın. O mantıkla baktığın evet. zaman. Tamam mı? Hı. Evet. Çünkü bir, bir kul şimdi günah işlediği zaman bu pis oldu denir mi bu kula? Hani e, hissi pis olarak. Edermez. Nereden çıkarınız o zaman bunu? Tamam Mesela onlara şöyle diyoruz. Şimdi diyoruz ki O mantıkla bakarsan şimdi başka bir şeyle gelelim. O mantıkla bakarsan sizin mantığınızla. O zaman diyelim ki şöyle bir kul var diyelim. Bir tane kul tamam mı fasık. Bu namaz kılamaz o zaman. Çünkü neden? Namaz kılan bedenini temizlemesi lazım. E size göre de günahlar hissi bir pislik olduğu için bu adam yandı. Bütün adamın dalağı, böbreği, ciğeri, içerideki damar, kanlar hepsi pis. Temizleyemeyecek adam helak oldu. Bedeni, derisi, merisi hepsi pis adamın. Saçı kesecek, komple atacak, gözlerini çıkaracak, kirpiklerini... Her yeri pis adamın. Günah işliyor çünkü adam. Gözüyle bakıyor, göz günah işliyor. Eli, eliyle evet. bir günah işliyor, ayağıyla bir yere gidiyor, bir günah işliyor vs. Adam her yeri pis oldu şimdi adamın. Hissi pis. O zaman e, bedeninde pislik bulunan da namaz kılamayacağına göre fahsız ayağa namaz kılmak yasak olur o zaman. Helak olur adam. Ama şimdi onlar mantıken yaklaşıyor. Ne diyorlar biliyor musun? Diyorlar ki... Hayır abicim o fasık da olsa şimdi abdest aldığı zaman günahları dökülecek ya o zaman bedenindeki pislikleri de dökülmüş olacak. Biz diyoruz ki tamam. Yine öyle de şey, yine çıkamayacağınız bir yer var. Neden? Diyelim ki bir tane de fasık. Günah işlediği için bedeni pis oldu ya size göre mesela. O mantıkla bakacak olursak. Bedeni pis oldu. E peki bu abdest aldı diyelim ki bütün bedenindeki pislikler döküldü. Tamam mı? Bedenindeki pislikler döküldü mesela. E peki abdest aldıktan sonra diyorum ki camiye gidene kadar yolda da bir kadına baktı günah işte dedi. Şimdi de pislendi mi onun bedeni? O zamansın bu mantığa göre o adam o abdeste namaz kılamaz. Şey o adam namaz kılamaz. Tekrar abdest alması lazım. O günahın dökülmesi için. Yani kadına bir insan camiye giderken baktı tamam üzeri pislendi namaz. Bunu mu diyorsunuz? Bunu da diyemezsiniz. Anladın mı Demek ki bunların hepsi ne? Manevi pislik. Hissi pislik değil. Eğer manevi hissi pislik olsa dünyada var ya Nebis ha başka <gülüyor> herkes Pis. namazdan yasaklanması lazım. Çünkü herkesin de ufak da olsa işlediği günahları var. Evet. Tamam ya, Helak olun, ümmet gider. O yüzden buradaki maksat ne? Hissi pissik. Ki onlar zaten bunu demiyorlar biliyor musun? Hani günah işleyen bir insan namaza duramaz da demiyorlar yani. Sadece onun su kısmında söylüyorlar. Sı kısmındaki nasıl işte pi hissi pissik derse sonucu buralara çıkıyor. Yoksa onlar demiyor yani günah işleyen bir insanın bedeni kirlenmiştir. E, o yüzden namaz kılama bunu demiyorlar. Ama diyorlar ki günah işleyen bir insanın e, hataları dökülür. Bu hatalar da sanki böyle şey gibi yansıtıyorlar bize. Hissi pislik suyla birleşmiş su da pislenmiş. Mı? Öyle derseniz çıkamayacağınız 10 tane kapı olur diyoruz biz size. Tamam mı? Evet. evet. Şimdi bunların e, başka deliler de getiriyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi diyorlar ki Hades'i kaldırmak için diyorlar. E, su kullanmaya biz ne ismi veriyoruz diyorlar. Şimdi Eren abi sen abdesisin. Evet. Senin üzerindeki, üzerinde ne var şimdi? Hades. Hades'i kaldırdığın zaman suyla ona ne ismini veriyoruz biz? Evet. Taharet ismini veriyoruz. Değil mi? Evet. Peki taharet neyin zıttı? Necaset. Necaset'in zıttı. Şimdi öyle bak olaya şimdi anlayalım. Onlar diyorlar ki, Hades'i kaldırmak için su kullanmaya Su kullanmak taharet diye isimlendirilir. Allah'ın dediği gibi. Allah ne buluyor Kur'an'da? İn kuntum cünüben fettahveru. Eğer cünüb iseniz temizlenin. Şimdi Allah cünübden e, e, arınmaya ne ismi vermiş? Taharet ismini vermiş. Evet. Diyorlar ki taharet ancak necasetten temizlenmeye denir diyorlar. Anladın mı? İstila güzel değil mi burası? Taharet ancak neye denir diyorlar? Necesi. Necasetten temizlenme. Demek ki sen necasetten temizlendiğin zaman yani necasetten e, yani taharetten Yani necasetten temizlendiği zaman taharetlenmiş oluyorsun. İşte o taharetin se senin neyini alıyor? Necasetini. O zaman o aldığı şeyler necaset hükmünde oluyor. Tamam mı? Biz cevap olarak diyoruz ki birkaç yönden cevap veriyoruz. Bunları. Birincisi diyoruz ki bu abdest taharet diye isimlendirilmiştir. Çünkü kul bununla günahlardan temizlenir. Manefiz. Tamam manevi manevistlikten. Çünkü abdestteki asıl maksat, abdestteki maksat günahlardan temizlenme olayıdır. Şey, hissi pislikten temizlenme olayı değildir. Evet. Çünkü size tabiri caizse 150 bin yerden reddiye veririz. Helak olursunuz böyle derseniz. Yani böyle yapmayın. Neden? Bu abdest taharet diye isimlendirilmiştir. Çünkü bu hatadan dolayı hissi pislik diye değil. Çünkü neden? Diyelim ki bir insan banyoya girdi. Sabunla tamam mı? Güzelce ne, şampuanlandı sabunlandı tertemiz yaptı kendini adam. Tamam mı? Ama bu abdam abdestsiz. Sen bu adama diyebilir misin ki ab namaz kılabilirsin bununla? Yok neden? Abdest. E daha abdest almamış. E peki sen şimdi bu adam tertemiz olduğu halde abdest aldığı zaman o adam pislikten mi temizlenmiş denir? Yok zaten adam az önce tertemiz yaptı. Evet. Ama buna rağmen abdest alması lazım. Değil mi? Demek ki o hissi pislik değil. A abdestten kasıt. Eğer hissi pislik olsaydı bedeninde pislik bulunmayan bir insan abdestsiz olsa bile namaz kılabilirdi. Çünkü üzerinde taharet var adamın. Şey diyor, tamam mı? Teminim, ha. Hepsi, hepsi, toprağı. Hepsi öyle. Ha. Yani diyoruz ki bu kul bununla günahlardan temizlenmek içindir. Evet. Zikrettiğimiz hadis üzere Hadiste de zikretti ki yani günahlardan arınır Müslüm'deki hadis. Gerçekten. Bu hissi ke e kirlerden yani temizlenme, taharetlenme değildir kesinlikle. Çünkü mesela bir kişi, mesela banyoda güzelce ne tüm bedenini sabunla yıkasa, tertemiz olur. Ama bu kişi Abdestse bedeni temiz olduğu halde abdest alması gerekmez mi gerekir? Çünkü abdestte eee niyet kiri almak değil, kiri kirden arınmak değil. Çünkü o adam hiçbir kir olmadığı halde o temizlenen banyoda var hiç bir yani hiçbir kir olmadığı halde yine abdest almak zorunda değil mi? Evet. Evet. Nebi sallallahu ve De Ebu Hureyre'ye dediği gibi ne diyor? İnnel mu'mine la yencus. Mümin Pislenir. pis olmaz. Yani müminde ne Hissi bir pislik Yok. yoktur. Tamam mı? Hı. Halbuki müminde hissi kir olur mu? Hissen kir olur mu? Mümin pis olur mu? Olur. Evet. doğru Mümin hissen pis olmaz mı? Olur. Şu gün Ebi Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki e, pisliği izahle edin. Evet. Tamam mı? He, demek ki mümin pis olur. Ama nasıl Nebis Aleyhisselam Ebu Hureyre diyor ki mümin pis olmaz? Şimdi hadisi baştan alalım. Şimdi hadiste ne diyor? Bir gün Nebis şey Ebu Hureyre radıyallahu anh Medine sokaklarında dolaşıyor cünüp. Diyor ki Nebis Aleyhisselam'ı gördüm, utandım ona bu halimle yaklaşmaya. Yani yolunu değiştiriyor gidiyor. Nebis Aleyhisselam tabi bunu görüyor. Gidiyor, guslediyor, geliyor. Nebis Aleyhisselam diyor ki neredeydin ya Ebu Hureyre? Diyor ki ya Resulallah pistim, sana bu halimle yaklaşmayı uygun görmedim. Nebis Aleyhisselam ne diyor? Sübhanallah mümin pis olmaz tamam mı? Halbuki mümin hissi olarak pis olur mu? Olur değil mi? Hissi olarak pis olur ama buna rağmen Nebis Aleyhisselam ne dedi? Mümin pis olmaz anladın mı? Yani mümin manevi olarak pis olmaz şeyin temizlenmesi cünüplüğün yani buradaki manevi manevilikten kastımız ne? Mesela müsriklerin necis olması tamam mı? Mü Müslümanlığın ta tahir olması budur Tamam mı? halde mümin pis olmaz. Tamam mı? O yüzden diyor ki siz böyle yaklaşırsanız olursunuz yani bu olayla. Bu olmaz. İki. Bunların mesela başka bir reddiye yönü de var. Mesela diyelim ki kişi taharet üzere olduğu halde yenilediği, tazelendiği abdestine de taharet denmez mi? Evet. Şimdi bunlar diyelim ki bir kişi bunlar ne dedi? Bak şimdi abi. Bunlar dediler ki birisinde hades varsa O temizlendiği zaman, abdest aldığı zaman ona taharet ismi verir. O yüzden ne olmuş olur? Bedenindeki e, şey, küçük, e, küçük, hades, yani, be, küçük hades gider ve o su pislenmiş olur. E biz de diyoruz ki, kişi diyelim ki bir insan taharetli. Buna ne diyeceksin o zaman? Abresti var. Tazeli. He, e, tazeliyor bu abresti. Anladın mı? Tazeliyor bu abresti. Peki buna da taharetlenmez mi? Şer'an buna da taharetlenir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Buna da tuvalet denir. E ne yapacağız o zaman? 3 Mesela eğer abdestsiz kişi necis olsaydı. Mesela diyelim ki abdestsiz kişi. Bu kişiyi namazda taşımak caiz olur muydu? Olur muydu? Diyelim ki bir kişi abdestsiz. Buna göre abdestsiz insan pis. Mantığıyla bakacak olursak. Hissi pis. Üzerinde pislik olan bir insan namaz kılar mı? Kıl, kılması caiz mi? İcmaen caiz değil mi? Senin üzerinde bir pislik var elbisende bedeninde. Onu gidermen lazım. Hayız kanının temizlenmesini söylediği gibi mesela. Değil mi? Be bedevinin bevrine su dökülmesini emreti gibi vesaire. O zaman bedende pislik olduğu zaman temizlenmek şart değil mi? şart O zaman kişi bedeninde pis olduğu halde namaz kılabilir mi? Kı kılamaz. O zaman bunlara göre abdestsiz bir insan pis ya, hissi pis ya, bedeninde hissi pis var ya, o zaman abdestsiz olan bir insanı sen namazda taşıyamazsın. Şimdi ufak çocuklar abdestsiz mi? Abdestsiz. abdestsiz. Bunlara göre mükellef olup olmaması mı ölçü yoksa abdestli olup olmaması mı? Abdestli olup olmaması. Ufak büyük fark etmiyor. Şimdi küçük çocuk abdestsiz değil mi normalde? Küçük çocuklar abdestsiz. Abdest almamışlar yani değil mi? Ya, abdest alsa ne da şimdi ufak bir çocuğu düşün bebek. Ha, abdest almıyor şimdi değil mi? O zaman sen bunu namazı da taşımaman, taşı taşımaman lazım. Doğru mu? Çünkü o hisse olarak pis. Üzerinde bir pislik bulunmaması lazım. Ama nebis asayim çocukların namazı da taşımış. Abdesiz çocukları. Evet. Değil mi? Mesela Nebis-i Sassanam e, Ebul As'ın kızı var. E, Umame. Ebul As'ın radiyallahu anh var. Onun kızı var. Umame. Omuz. E, Sushanallah hatırlamıyorum ben şeyi. Ebul As. Neyse onun kızı var. Tamam mı bir tane? Onu omuzun üzerine alıyor. Sahabe diyor ki onu yani omuzu üzerine almış yanımıza geldi diyor Allah Resulü için. Ve diyor ki namaz kıldırdı diyor Allah Resulü. Rukiya vardıında diyor, umama yere koyuyordu. Kalkınız diyor onu kaldırıyordu diyor. Evet. Şimdi o zaman Allah Resulü pislik taşıyor bunlar üzerinde, bedeninde, elbisesinde onlara baskılıyor ki bu caiz değil. Abdestlik ne eşmişti? Tamam mı? Yani yani diyelim ki <gülüyor> bu abdestsiz kişi pis. Görüyorsunuz Alimler sıfana yani diyelim ki bu abdestsiz kişi pis. Eğer abdestsizlik hissine necaset olsaydı diyoruz bunlara. Onu taşımak caiz olmazdı. Çünkü üzerinde necaset varken icmaen namaz kılmaz. doğru mu? Mesela, dersin mesela, sırtında bir poşet pislik düşün. Bir poşet var, içinde büyük pislik var. Tamam mı? Bunu sırtında taşıyarak namaz kılabilir misin? İcmaen kılamazsın. Neden? Üzerinde pislik taşıyamazsın. İşte bunların kavmine göre, işte bu çocuklar abdestsiz olduğu için hiçbir pislik var ya abdestsiz insanda. O zaman Nebis Asalem sırtında, bilmem kaç kilo işte ufak çocuk diyelim ki 7-8-10 kiloydu. 10 kilo pislik taşımış. Olurdu, helak olduk yani. Haa? Sonra başka reddiye, çok. Eğer bu abdestten art, abdest azalarından damlayan akan su pis olsaydı o zaman sen hiç namaz kılamazdın. Neden? Nereye damlıyor bu elbiseler? Elbise ne damlıyorsun üstüne damlıyor. Var mı korunabilecek kolay kolay? Biz diyoruz ki bir, pe, bunlara. Sıçrıyor. Yani. Ha, bu, sıçrıyor. Biz diyoruz ki bunlara ya siz bir insan abdest aldığı zaman kendi ağzasından düşen su elbisesine gelse o elbise seyri namaz kıldır di kılar diyor musunuz onlar kılar diyor biliyor musun bunlar işte kendinizle çelişmiş oluyorsunuz. O zaman. Anladın? Mı? Yani kendi kendinizle çelişmiş oluyorsunuz. K kılmaması lazım. E çünkü elbisesi kirlendi adamın o elbise yıkaması lazım. Veya bir insan abdest alıyor. Yandaki arkadaşının e, üzerine sıçradı bir damla, iki damla, üç damla ne, ne, neyse o adamın elbisesi ıslandı. O zaman o adam elbisesini değiştirmesi lazım vesaire. Tamam o zaman diyoruz ki Allah alem bu görüş ney merdud. O zaman geriye iki görüş kaldı. Neydi iki gör Pis diyenlerin görüşünü... Görüşü racih değil. Zayıf bir görüş. İki görüş kaldı. Birincisi Tahir diyenler, ikincisi Tahur diyenler. Tahur diyenler de ne dedi? Mekruhtur dedi. Ama Taharet'te mekruh, necasette mekruh değil. Şimdi bunların delillerini bir dahaki derste mi kaldığımız yerden devam edelim? Bence de. Değil mi? Yani gözler düştü iyice. Ben de yoruldum hakikaten. Yani kaç saat... Ee... 2 saat şey pardon 3 saat falan uykuyla duruyorum ben de. Zaten bir saat 20 dakika falan daha da fazla belki şey yaptık. Şöyle serase yaptık. Şey yaklaşık ne buçuk saattir ders yapıyoruz elhamdülillah. Yani, Allah'a şükür. Şimdi o zaman önümüzdeki derste ne yapacağız inşallah? Bu eee üç üç görüşüklettik gö ya. Birincisi dediler ki pis Onlara anlattık. Dedi ki bu racih değil yani bu görüş. Tamam, tercih edilmiyor bu görüş. Mercuh bir görüş. Tercih edilmeyen bir görüş. Tahur Geriye iki görüş kaldı. Birincisi tahirdir diyenler ve tahurdur diyenler. Tahir ne demekti? Temiz olup temizlemeyen su. Yani bir insanın bedeninden sular düştü. Bu su temizdir ama temizlemez. ikincisi de demişlerdi ki bu su tahurdur ama kullanılması mekruhtur. Ama neyde mekruhtur? Yine bir taharet için kullanılması mekruh. Yoksa necasiti temizlemek için Mekruh değil. Bir görüş daha ekleyeceğiz biz ona ki onu biz tercih edeceğiz inşallah. Diyeceğiz ki hayır su temizdir. Onunla abdest de alınır. Onunla necasette ki onu bazı fukalar da söylemiş zaten. Tamamen, ta onunla, he -h -h Tamamen tahurdur. Onunla abdest alabilirsin. Mekruh de değil. Necasette de onunla ne yapabilirsin? Giderebilirsin. E bir sallallahu aleyhi ve sellem şey var değil mi? Hadisi vardı bununla ilgili. Onun artık suyuyla abdest aldık. İşte onlara geleceğiz. Onlara geleceğiz işte. Orada işgaller var biraz. Tamam. Hedavallahu alemu sallallahu ala nebihine Muhammedin ve ala alihi sahb